أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى صدق رسول الله ونتق حبيب الله Muhterem Müslümanlar! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabına ''Öyle bir ayet biliyorum ki eğer insanlar ona sarılsalar hepsine yeter.'' buyurdu. Ardından şu ayet kelimeyi kerimeyi okudu. ''Kim Allah'a karşı takva bilinci içerisinde olursa Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle her türlü sıkıntı ve zorluktan kurtulmanın, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmanın yolunu bizlere öğretmiştir ki, o yol takvadır. Aziz müminler, takva Rabbimizin rızasını diri tutma bilincidir, sevgisine talip olma arzusudur, hoşnutluğunu kaybetme kaygısıdır sorumluluklarımızın idrakinde bir ömür geçirme gayretidir. Takvalı olmak, tıpkı dikenli bir yolda yürürken, vücudumuzun zarar görmemesi için gösterdiğimiz hassasiyete benzer. Böyle bir yolda bedenimizin zarar görmemesi için hassas davrandığımız gibi, hayatımızda da günah ve haramlara bulaşmamak için çırpınışımızın adıdır takva. Kıymetli Müslümanlar! Takvanın ilk derecesi İslam'ın özü olan Kelime-i Tevhid'dir. Yani, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür demektir. Takva sahibi her mümin bu sözü kalb ile tasdik, dil ile ikrar eder. Kendisini yoktan var eden Rabbine, Dinini öğreten peygamberine gönülden iman eder. Allah ve Rasulünü herkesten ve her şeyden daha çok sever. Takvanın ikinci derecesi Allah ve Rasûlüne itaattir. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere Allah katında en değerli olan, ona itaatsizlikten en çok sakınandır. İtaat, takva elbisesine bürünmekle olur. Takvayı kuşanan mümin, İslam'ın bütün gereklerini yerine getirme azmindedir. Namazını huşu içinde ve dost doğru kılar. Kendisine verilen rızıktan Allah yolunda harcar. Adaleti ayakta tutar. Verdiği söze riayet eder. Kul ve kamu hakkını gözetir. Anne babasına, akraba ve komşusuna, tanıdığına ve tanımadığına iyi davranır. Kazancının helal ve temiz olmasına dikkat eder. Elini, dilini, gözünü ve gönlünü hep Allah'ın razı olacağı işlerde kullanır. Takvanın zirvesi ise kalbimizden masivayı yani Allah'tan gayrısını söküp atmaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsünü işaret ederek üç defa işte takva buradadır buyurmuştur. Takva ehli mümin kalbini kirleten kötü duygulardan, fena huylardan, kaba davranışlardan sakınır. Kalbi karartan büyük günahları işlemeyi, küçük günahlarda ısrar etmeyi ateşten bir kor parçası gibi görür. Değerli müminler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. İnsanlar nazarında kişiyi yücelten malı ise de, Allah katında onu yücelten takvasıdır. Öyle ise geliniz, Allah katındaki değerimizi artıracak, dünya ve ahirette yüzümüzü ağartacak olan takva elbisesine bürünelim. Rabbimize asi olmaktan, azabını gerektirecek işler yapmaktan, hesap günü huzuruna yüzü kara çıkmaktan sakınalım. Unutmayalım ki Cenab-ı Hak takva ehlini dostu olarak görüyor. Muttakilere korku ve hüzünle karşılaşmayacaklarını müjdeliyor.